yakasını, paçasını yırtarak, cahiliye dönemi gibi bağıra çağıra ağıt yakıp feryat edenler, bizim yolumuzu izleyenlerden değildirler. Hadis 1661 Ebu Bürde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Babam, Ebu Musa el-Eş'ari, hastaydı. Başı,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 Neler söyledinse, sen gerçekten böyle biri misin diye beni sorguladılar, dedi. Hadis 1665 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Sa'd İbni Ubade, Allah ondan razı olsun, hastalığından dolayı şikayet etmişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman ibni Avf, Sa'd ibni Ebi Vakkas ve Abdullah ibni Mes'ud'la birlikte sad ziyarete gelmişlerdi. Peygamberimiz onu baygın bir halde görünce, Yoksa öldü mü? diye sordu. Hayır ya Resûlullah, ölmedi dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 ve küfür adetidir. Nesebe sövmek ve ölüye feryat ederek ağlamak